6801, Kelare, Ömer İbn-i Hatta Radiyallahu demiştir ki, üç mesele vardır ki, Şerayet Resulullah ve Vesselam onları açıklamış olsaydı bu benim yanımda, dünya ve dünyanın içindeki şeylerden daha hayırlı olacaktı. Kelare, Faiz ve Hilafet, 6802, Katilin Mirası, Abdullah İbn-i Amr anlatıyor. Resulullah ve Vesselam, Mekin'in fethedildiği günün kalkıp tübeyanda bulundu. Kadın kocasının diyetine ve malına varis olur. Erkek de karısının diyetine ve malına varis olur. Yeter ki bunlar birbirlerini öldürmüş olmasınlar. Bunlardan biri diğerini tağın müden öldürürse ne malına, ne de diyetine hiçbir surette varis olamaz. Bunlardan biri arkadaşını hata öldürürse malına varis olur. Diyetine varis olamaz. 6803 çocuğunu inkar eden Ebû Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Bu yani ayetin adil olduğu zaman Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki kendilerinden olmayan bir kimseyi yalan beyanla bir kavme dahil edilen kadının Allah'tan bekleyeceği hiçbir şey yoktur. Allah onu asla cennetine koymayacaktır. Kendinden olduğunu bile bile çocuğunu inkar eden erkeğe karşı Allah rahmetini perdeleyecek ve onu Şahidler huzurunda rezil bir suay edecektir. 6804 Çocuğunu inkar eden An İbni Şuay An Ebihi An Ceddihi radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki bir kimsenin bilmediği bir iddia etmesi veya iç yüzü meçhul olsa bile bir bir reddetmesi bir nankörlüktür. 6805 Çocuk iddia etme An İbni Şuay An Ebihi Amce gibi verdiği Allahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam nisbet edildiği babasının ölümünden sonra ilhak edilmesi istenen çocuk. Adamın sağlığında inkar etmemiş olması şartıyla babası olduğu söylenen adamın ölümünden sonra mirasçılarının ilhak iddiasında bulundukları kimsedir. Ravi der ki Aleyhissalatu ve selam onun hakkında şu hükmü koydu. Cinsel temasta bulunduğu sırada mülkiyetinde bulunan, can doğan çocuk. Bu çocuğun o adamın çocuğu olduğunu iddia eden mirasçılara katılmış olur. Fakat mirasçıların yaptığı bu ilhak iddiasından önce ölen adamın mirasçılar arasında taksim edilmiş olan malından o ilhak edilen kimseye artık pay yoktur. Şeyet varsa henüz taksim edilmemiş mirastan yetiştiği miktardan kendine hissesi vardır. Nispet edildiği babası hayatta iken onu inkar etmiş yani onun kendi çocuğu olmadığını söylemiş olma halinde. Artık mirasçılar, ilhak iddiasında bulunsalar bile o kimse mirasçılara katılmaz ve adamın çocuğu sayılmaz. Eğer çocuk, adamın, cinsi temasta bulunduğu sırada malik olmadığı bir cariyeden veya zina ettiği bir kadından olsa, adamın mirasçıları ilhak iddiasında bulunsa bile çocuk, adamın ev sayılmaz ve çocuğa mirasçı olamaz. Bu durumda kendisine nispet edilen adam, çocuğun kendisinden olduğunu teyit etse bile hüküm böyledir. Çünkü o, zina masulü bir çocuktur. Hür veya cariye olan annesinin mirasçılarına katılır. 6806 Mirasların taksim çeşitleri, Abdullah İbni Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Cahiliye devrinde taksim edilmiş. Bir miras malı. O zamanki taksim üzere muhtelerdir. İslam dönemine intikal eden bir miras. Artık İslam'a göre taksim edilecektir. 6807. Allah yolunda cihadın fazileti. Ebu Said'i Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah yolunda cihad eden kimse Allah'ın şu garantisi altındadır. Allah onu ya ve rahmetine dahil eden şehit olur. Yahud sevap ve ganimetle sağ salim geri çevirir. Allah yolunda cihat eden kimsenin misali. Hiç ara vermeden geceleri hep namaz kılan. Gündüzleri de hep oruç tutan kimse gibidir. Bu hal evine dönünceye kadar böyledir. 6.808 Bir gaziyi teçhiz etmenin fazileti. H.Z. Ömer Allahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki. Kim Allah yolunda cihat eden? Bir gaziyi tam olarak teşhis ederse, o gaziyi ölünce veya savaştan dönünceye kadar sevabına iştirak eder. 6809 Allah yolunda nefakının fazileti H.Z. Ali Ebu Derda Ebu Hurere Ebu Ümami Abdullah İbni Ömer Abdullah ibni Amr Hazreti Cabir İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhü ecmain anlatmışlardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kim evinde oturduğu halde, Allah yolunda cihat edenlere bir nafaka gönderecek olursa, ona her bir dirhem karşılığında 700 dirhem sevabı vardır. Kim de Allah yolunda bizzat cihat eder ve bu yolda mal harcarsa, ona da her bir dirhem için 700 bin direm sevabı vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sözlerini şu ayetle tamamladı. Ve Allah dilediğine kat kat sevap verir. Bakara 26-L 6810 Allah yolunda ribat. Abdullah İbn-i Allah'u an anlatıyor. Osman i̇bn Affan da Allah'u an bir hitabesinde şöyle dediler. Ey insanlar! Ben Resulullah aleyhissalatu vesselamdan bir hadis işitmiştim. Size ve daha olan düşkünlüğüm yani bu hadisi duyunca beni terk ederek hep cephelere koşacağınız endişem bunu şimdiye kadar rivayetime mani oldu. Şimdi rivayet ediyorum. Artık dileyen kendisine ribatı Allah yoluna bezli seçsin. Dileyen de bıraksın. Efendimiz buyurmuştu ki. Kim Allah subhanehu yolunda bir geze ribat yani hududlara tehlikeli yerde düşmana karşı beklemede bulunursa. O tek gecesi bin günlük gece namazına ve bin günlük gündüz orucuna bedel olur. 6.811 Allah yolunda ribat. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. ve selam buyurdular ki, Kim Allah yolunda muravat olarak ölürse, kendisine yapmakta olduğu salih amellerin ücreti sanki ölmemiş gibi kıyamet gününe kadar verilir. Rızkı da mütemadiyen verilir kabirdeki hesaba çekicilerden emin olur. Allah Teala Hazretleri onu. Kıyamet günü cehennem korkusundan emin olarak diriltir. 6.812 Allah yolunda ribat. Übey İbn-i Allahu An anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Allah rızası için Ramazan ayı dışında Müslümanların avreti gerisinde yani düşmanların gelmesinden korkulan tehlikeli cephede. Sevap umuduyla bir günlük ribat. Sevap yönüyle yüzyıllık oruçlu. Namazlı ibadetten hayırlıdır. Müslümanların avretçi gerisinde. Ramazan ayında Allah rızası için bir günlük ribat Allah'a indinde. orucuyla namazıyla bin. Yıllık ibadetten daha hayırlı. Sevabıca daha büyüktür. Eğer Allah onu saat salim ailesine kavuşturursa. Bin yıl ona bir tek günah yazılmaz. Sadece taseneler yazılır ve kendisine kıyamete kadar ribat sevaba kıtılır. 6813. Allah yolunda nöbet. Uke İmnu Amir al-Yümen radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve sellem buyurdular ki Allah askerlerin nöbetini tutan kimseye rahmet eylesin veya eylemiştir. 6814. Allah yolunda nöbet. Enes İmnu Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Allah yolunda bir gece nöbetçilik. Bir adamın ailesi içinde bin yılda kılacağı namaz ve tutacağı oruçtan daha hayırlıdır. Bu zikredilen yıl 360 gündür ve bir gün bin yıl gibidir. 6.815 Cihada Çıkmak i̇m Abbas radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Cihada çağırıldığınız zaman cihada koşun, 6.816 Cihada Çıkmak H.Z.N.S. Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki Allah yolunda kim tek bir yürüyüş yapsa, kendisine isabet eden toz, kıyamet günü mislince misk olur. 6.817 Deniz Gazetinin Fazileti Ebu Derda Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki Denizde yapılan bir gazve savaş. Sevap Çakara'da yapılan on gazveye bedeldir. 6.818 Deylemin fethi ve kavvin'in Fazileti. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Dünyanın ömründen tek gün bile kalmış olsa, Ehli-i Beytim'den bir adam Melik oluncaya, Ve Deylem Dağı'na ve Konstantiniyye'ye İstanbul'a malik oluncaya kadar Allah, o günü uzatacaktır. 6819. Deylemin Fetih ve Kazvinin Fazileti. Hz. Nebi sallallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki dünyanın etrafını fethetmek sizlere nasip kılınacak ve Kazvin denilen bir şehir size fethedilecektir. Sizden kim bu gazveye 40 gün veya 40 gece iştirak ederse ona cennette üzerinde yeşil zillerle taşı bulunan altından mamul bir sütun verecektir. Bu sütun üzerinde kırmızı yakut taşlarından mamul bir kubbe köş vardır. O kubenin altından mamul bin kapısı vardır. Her kapı kanadının başında kuvurulmayın denilen siyah gözlü bir zevce vardır. 6820 Allah yolunda cihat için at beklemenin fazileti. Temmūdārīlādī Allahu an. Anlatıyor. Resulullah ve selamı işittim. Buyurdular ki, Allah yolundaki bir at edinip bağlar? Kendi eliyle yemini verirse? Gelirdiği her bir danı için bir sevap vardır. 6821 Allah yolunda çarpışmanın fazileti. H. Z. Enes İbn-i Malik radıyallahu an anlatıyor. Ben bir harbe katıldım. Abdullah İbn-i şöyle demişti. Ey nefsim! Seni cennete sokacak olan bu kateleden hoşlanmıyor görüyorum. Allah'a yemin ederim ki sen istesen de istemesen de savaşacaksın. 6.822 Allah yolunda çarpışmanın fazileti. Amin İbni Abbezer adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselama gelip. Ey Allah'ın Resulü. Cihadın hangisi en faziletlidir dedim. Kanı dökülen ve iyicin satı yaralanan mücahidin cihadı en faziletli cihadıdır buyurdular. 6823. Allah yolunda çarpışmanın fazileti. Ebu Hurayra radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Allah yolunda yaralanan hiçbir yaralı yoktur ki ancak kimin onun yolunda yaralandığını Allah bilir. Kıyamet günü yarası yaralandığı gündeki şekliyle getirilmiş olmasın. Kanı kan renginde, kokusu miş, kokusunda olarak 6.824 Allah yolunda şehit olmanın fazileti H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında şehitlerden bahsedilmişti. Şöyle buyurdular. Yeryüzü şehitlerin kanından kurumadan önce, onu, Hurilerden iki karısı, emzikli yavrularını çöv bir arazide kaybedip aniden bulan anne heyecanıyla, her birinin elinde dünya ve içindekilerden daha değerli birer takım elbise olduğu halde karşılarlar. 6825 silah. Sayid bin Yezid Radıyallahu Anhum'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam uğrun iki zırh giydi. Aleyhissalatu ve selam sanki ikisini de üst üste giymişti. 6826 silah. Hz. Ali Radıyallahu an anlatıyor. Bu yere imnuşu ve Allahu an Resulullah aleyhissalatu ve selamla gazbe çıktı vakit. Beraberinde bir mızrak taşırdı. Dönüşünde mızrağını atardı. Ta ki onu. Kendisi için bir başkası taşıyı versin. Ali ona. Senin bu yaptığını Resulullah ağır haber vereceğim. Dedi ve haber verdi. Aleyhissalatu ve selam bu yere. Öyle yapma. Eğer yaparsan yere attığın mızrak. İttikmal olarak kaldırılmaz. Alan onu temellik eder dedi. 6.827 Silah yerli olmalı. H.Z. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah. ve Selam'ın elinde bir arabi yay vardı. ve Selam o sırada elinde farisi bir yay olan bir adam görmüştü. Bu nedir? At onu buyurdular ve devamla. Sizin şunu ve şunun benzerleri ile el denen mızrakları elinmeniz gerekir. Çünkü Allah Teala Hazretleri sizin için dini bunlarla güçlendirecek ve size muhtelif beldelerin fethinin bir kılacaktır. kıracaktır buyurdular. 6828 Allah yolunda atmak İbn-i Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir defasında o atmakta olan Esrem kabilesinden bir gruba rastlamıştı. Onları takdiren, ey İsmail oğulları, atmaya devam edin. Sizin atalarınız da çok iyi atıcılar da buyurdular. 6829, savaş sırasında alım-satım, harici İbn-i Zeyd radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir adamın, babam Zeyd i̇bn Sabit'ten gazveye çıkıp, gazveye sırasında alışveriş ve ticaret yapan kimse hakkında sorduğuna şahit oldum. Babam ona şu cevabı vermişti. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Tebüks seferinde iken alıyor. Satıyorduk. Resulullah bizi gördüğü halde yasaklamamıştı. 6.830 Savaş sırasında alım-satım H.Z.N.S. Allahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Eksem İbn-i Cem el-Huzaiye Ey Eksem! Kendi kavminden olmayanlarla birlikte kafirlere karşı savaş kepuyun güzelleşsin ve arkadaşlarının yanında kıymetin olsun. Ey Eksen, Yolculuk sırasında arkadaşların en hayırlısı sayıca 4 olandır. Askeri birliğin en hayırlısı. Miktarı 400 olandır. Ordunun en hayırlısı 4000 olandır. 12.000 kişilik ordu. Sayı azlığı sebebiyle? Mağlup olmaz. 6.831 Mübarede tek tek savaş vesalip Semre İbnu Rekle anlatıyor. Bir adamla tek tek vuruştum ve hilfini kebettim. Onun serevini, eşyalarını Resulullah Aleyhissalatu vesselam bana verdi. 6832 Mübalize tek tek savaş vesalip Semre İbnu Cündeyr Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Kim bir kafiri öldürürse kâle onundur buyurdular. 6833 bu gün ganimetten kalma. Ubade İbn-i Samit radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hüneyn gün bize. Ganimet malından bir devenin yanında namaz kıldırdı. Namazdan sonra deveden bir parça yün alıp onu iki parmağı arasına koydu sonra. Ey insanlar! Buyurdu. Şu yün parçası bile sizin ganimetlerinizdendir. Bir iplik. Bir iğne. Bundan. Daha değerli. Daha değersiz bile olsa buraya getirir Zira getirmemek guruldur, yani hırsızlık. Gurul ise kıyamet günü yapan için ardır, ayıptır, Ateştir. 6834. Nefer ve nimetten ayrı olarak verilen para, an ibnu shuayy an ebhi an jebhi radhiyallahu anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'dan sonra nefer ani mücahide ganimetteki hissesinden başka bir şey yoktur. Müslümanların kuvvetli olanları kazandıklarından zayıf olanlara verirler. Ravilerden rece demiştir ki, Süleyman İbn Musa'nın şöyle söylediğini işittim. Mekbul bana Habib İbnu Meslemeden rivayeten dedi ki, Resulullah savaşa giderken askerlerden bazılarına diğerlerinden fazla olarak dörtte bir ve savaş dönüşünde üçte bir nispetinde nefer denen ziyade bir ikramda bulundu. Bunun üzerine amış. Ben sana babam vasıtasıyla sahabi olan dedemden rivayet ediyorum. Sen ise mekkülden hadis rivayet ediyorsun demiştir. 6.835 Devlet Başkanının Ordu'ya tavsiyesi Safran İbni Vassar Rabi'ye anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni seriye de savaşa gönderdi. Yola çıkarken şu talimatı verdiler. Allah'ın adıyla. Allah yolunda yürüyün. Allah'ı inkar edenlerle savaşın. İşkence yapmayın. Ahitte bulunduğunuz takdirde ahlinizi bozmayın. Çocukları öldürmeyin. 6836 Allah'a ısyanda kula itaat yok. Ebu Said Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam Alkame İbn Mücezze'ye sabihallahu ammuru benim de içinde bulunduğum bir askeri birliğin başında savaşa gönderdi. Kumandan Gazvetinin başına geçince veya yolda belli bir yere varınca askerlerden bir grup kendisinden ayrı gitmek hususunda izin istedi. Onlara izin verdi. Başlarını Abdullah İbn Huzafe İbn Kays'a sefih sorumlu tayin etti. Ben onunla savaşanlar içerisinde Yolun bir yerine gelmiştik. Mola sırasında askerlerden bazıları ısınmak veya üzerinde yemek yapmak maksadıyla bir ateş yaktılar. Komutanımız Abdullah Kişakacı birisiydi. Sizin üzerinizde itaat edilmek ve sözü dinlenmek hakkım yok mu diye sordu. Askerler. Elbette var dediler. Öyleyse. Dedine emredersem yapacaksınız değil mi askerler yine? Elbette dediler. Bunun üzerine komutan. Şu halde size, şu ateşe atılmayı emrediyorum dedi. Askerlerin bir kısmı kalkıp emri yerine getirmeye hazırlandılar. Abdullah, onların ateşe atılacaklarına inanınca, kendinizi tutun, ben size şaka yapmıştım dedi. Medine'ye dönünce, bu hadiseyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlattılar. Efendimiz şöyle buyurdular. Onlardan yani başımızdakilerden kim sizi Allah'a isyan emrederse ona itaat etmeyin. 6837 bir tarafa gerekir. Ebu Said değil bu divriye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Bilesiniz. Kıyamet günü ahdi tutmayan her vefasızlığa vefasızlığının derecesine uygun bir bayrak dikilecek. Böylece vefasızlığı teşhir edilecektir. 6838 Açıkça gitme İbn Abbas veya Fariden İbn Abbas veya bunlardan biri bir diğerinden anlatmıştır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kim hac yapmak isterse acele etsin. Çünkü olur ki insan hastalanır, bineği kaybolur. Gitmeye mani bir iş doluyor. Eyler. 6839. Hac farz kılınması. Hz. Enes rivayatı Allahu an anlatıyor. Halk Ey Allah'ın Resulü Haçkı etmek her sene fark mıdır diye sormuştu. Eğer evet isen bu vacip olur. Eğer vacip olsa bunu yerine getiremezsiniz. Bu durumda yerine getirmezseniz azap görürsünüz buyurdular. 6840 Haçkı ve Umre'nin fazileti. H.Z. Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Haçkı ve Umre'yi peş peşe yapın. Çünkü bunların peş peşe yapılması, tıpkı görün demirin pasını temizlemesi gibi, fakrı ve günahları temizler. 6841, Hacı'nın duasındaki fazilet, H.Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Hacı'lar ve umre yapanlar Allah'ın elçileridir. Onlar Allah'a dua etseler, Allah onlara derhal icabet eder dualarını kabul eder. Eğer kendisinden af ve mağfet dileseler, derhal onları mağfiret eder. 6.842, Hacı'nın duasındaki fazilet, İbni Ömer Rabi'ye Allah'u anhum'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Allah yolunda cihat eden, haç ve umre yapan Allah'ın elçisidir. Çünkü Allah bunların yapılmasına kulları davet etti. Onlar da icabet ettiler. Buna bu kabile onlar da ondan dilediklerini istediler. Allah da onlara istediklerini verdi. 6.843 Ölene Bedel ve İbn-i Abbas Rabiyallahu Anh'ıma anlatıyor. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Babama Bedel Haç'ı cedebilir miyim diye sordu. ve Vesselam Evet. Babana Bedel Haç'ı Bu Bu haç'ıma onu hayır yönüyle arttırmasan bile Şer yönüyle arttırmış olmazsın buyurdular. 6844 Ölene bedel haç be. Ebu Gavb İbni Hüseyin'in Cezfur kabilesinden biridir anlattığına göre. Resulullah Aleyhisselatu selam e babasının üzerine vacip olmuş fakat eda etmeden ölmüş olduğu haçç hakkında sormuştu. Aleyhisselatu Vesselam. Babana bedel haç yet, buyurdu ve ilave etti. Nezir orucu da böyle. Ona bedel kaza edilir. 6.845 Hayatta olan güçsüze bedel haçbe. Hüseyin İbni Avf radıyallahu anh, anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Babama haçkıç fark oldu. Ancak binek üzerinde bağlanmadıkça haçkıç yapmaya muktedir değil dedim. Aleyhisselatu vesselam bir müddet söküt buyurup sonra. Babana bedel haçbet buyurdular. 6.846 Dikkat yerleri Hazreti Cabir an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bize hitap ederek buyurdular ki: Medine halkının ihrama geleceği yer Zülhuleyfedir. Şam halkının ihrama geleceği mikat yeri Yediyus'tur. Yemenlilerin mikat yeri Leylem'dir. Necid halkının Mikat mahalli Kaundur. Doğu yani Irak halisinin Mikat yeri Züriktür. Aleyhissalatu ve selam sonra Mübarek yüzlerini doğu taraftaki ufka çevirdi ve Allahım onların doğudakilerin kalplerini İslam'a çevir diye dua etti. 6847 İhram H Z N Allahu an anlatıyor. Ben Zülhur eyfeldeki ağacın yanında Resulullah'ın bindiği bindiği devsinin sefanelerinin yani çökük iken yere den huzurlarının yanında idim. deve ayağa kalkıp doğru unca. Aleyhissallatu vesselam. Allahım Umre ve Haçıkçı'ca beraber niyet ederek davetine izabet ediyorum. Emrine amadeyim buyurdular. Yani o zaman ihrama girdiler. Bu ihrama girme işi veda Haçıkçı'ndaydı. 6.848 İhram ne bölgedik? H.Z. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam re buyurdular ki Allah rızası için gününü akşama kadar Güneş altında terbiye çekerek geçiren hiçbir muhdim haçkıcı veya umre için ihrama giren yoktur ki günahları güneşle beraber batmasın ve annesinin kendisini doğurduğu günahsız şekle dönmesin. 6.849 Haçkıcı da ihramdan çıkma şartı. Ebu Bekir İbnu İbn İbni Zübeyir radıyallahu anhüma büyük annesinden ravi der ki. Bu büyük anne Esma bintu Ebi Bekr midir? Yoksa suda bintu Avş mıdır bilemiyorum naklediyor. Ve Sürullah Aleyhissalatu ve Selam Duba bin Tuhabil Muttalib'in yanına girmişti. Ona, "Ey halacığım seni haççı yapmaktan alıkoyan, mani nedir?" diye sordu. Hayvası, "Ben hastalıklı bir kadının, hastalığımın haç çıkmayan azikini yapmama engel olmasından korkuyorum." dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu ve Selam, ihrama gir. Ancak menaresi iki ikmalden alıkunulduğun yerde ihramdan çıkmayı şart koş, buyurdular. 6850. Haçcıcıda ihramdan çıkma şartı. Duba bin Tuzve İbn Abil Mutalib adıyla Allahu anha anlatıyor. Ben hasta iken Resulullah aleyhissallatu ve selam yanıma girdi ve bana, sen bu yıl haçcıcı gitmek istemiyor musun? buyurdular. Ben, ey Allah'ın Resulü, ben cidden hastayım dedim. Aleyhissalatu vesselam. Sen hac çıkacak iken ihrama girerken Allah'ım beni hac çıkmaya tamamlamaktan alıkoyduğun koyduğun yerde ihramdan çıkacağım diyerekten niyet et buyurdular. 6851. Haram-ı i Şerife 20 adabı. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Peygamberler Haram-ı Şerif'e yaya ve olarak girerlerdi. Yine ve yaya olarak veyahut olarak Beytullah'ı tavaf edip Minas 2 Açık ve Umre'nin gereklerini bu şekilde ifa ederlerdi. 6.852 hacer Esved'i İstidam İbni Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hacer-ül Esved'e yöneldi. Sonra dudaklarını üzerine koyup uzun müddet ağladıktan sonra ondan ayrıldı. Bir de baktı ki Ömer İbni Hattab'la yanında. O da ağlıyor. Hemen. Ey Ömer buyurdular. Evet, gözyaşları yaşları burada dökülür. 6853. Tavafın fazileti. Ata İbn Ebî Rabaka Bey tavaf ederken İbn Hişam'a da, "Allahu kendisine şöyle soru sorduğuna ve kendisinin şöyle cevap verdiğine şahit oldum. İbn Hişam, "Recîmânî hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Ata dedi ki: "Ebu Hurayra radıyallahu anhu rivayetine göre Aleyhissalatu vesselam demiştir ki: Rükn-i Yemani yetmiş yetmiş meleğe emanet edilmiştir. Kim onun yanında? Allah'ım! Senden af! Dünya ve ahirette afiyet diliyorum. Rabbimiz! Bize dünyada iyi, ahirette de iyiyi ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua ederse o melekler amin derler. Ata! Hacer-ül Esved'in bulunduğu köşeye gelince. Ey bu Muhammed! Bu hacer Esved lüknü hakkında ne işittin? dedi. Ata şu cevabı verdi. Ebu Hurayra diyor Allahu an bana Resulullah aleyhissalatu ve selamın kim hacal Esved'e yönelirse şüphesiz Rahman olan Allah'a yönelmiş olur buyurduğunu anlattı. İbn Hişam Ata'ya ey Ebu Muhammed tavafın faziletleriyle ilgili ne işittiniz diye sordu. Ata şu cevabı verdi. Ebu Hurayra diyor Allahu an bana Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın kim Beytullah'ı yedi sefer tavaf eder? Tavaf sırasında konuşmayıp sadece Sübhanallah, Velhamdülillah ve la ilahe illallah, Wallahu Ekber ve ve la kuvvete illa billah derse ondan on günah silinir ve on sevap yazılır. Onun bununla mertebesi on derece yükselir. Kim de tavaf sırasında konuşursa sadece ayaklarıyla rahmete girer. Tıpkı ayaklarıyla suya dalanlar gibi, 6.854, Haçkı Israt, H.Z. Cabir Rabiallahu An diyor ki, Resulullah ve Vesselam Haçkı Israt yapmıştır. 6.855, Haçkı Israt, H.Z. Cabir Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam, Ebu Bekir, Ömer, Osman Rabiallahu An Hün-Ecma'in Haçkı yaptılar. 6856 hac çıkıcı kram Ebû Talharı bî an demiştir ki Resûlullah aleyhissalatu vesselam selam çıkıcı ve umreyi beraber yani hac çıkıcı kram yaptı. 6857 hac çıkıcı kram İbn Abbas radıyallahu anhü anlatıyor. Resûlullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte veda hac çıkığında Mekke'ye geldikleri zaman ne o ne ashabı Umre ve Haçıkçı için kabenin etrafında yedi defa dolaşmak suretiyle ancak bir kere tavaf ettiler. 6.858 Haçıkçı feshetmek etmek İbn-i Azim Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam ve Ashabı Haçıkçı da başımızla beraber çıktılar. Biz sahabilerin çoğu Haçıkçı niyetiyle ihrama girdik. Mekke'ye geldiğimiz vakit Aleyhisselatü Vesselam Haçıkçınızı Umre'ye çevirin buyurdular. Ashab ey Allah'ın Resulü biz hac niyetiyle ihrama girmiştik. Şimdi onu nasıl Umre'ye çevirelim dediler. Aleyhissalatu vesselam Size emretti, ne de edin. dedi yapın buyurdular. Ashab önceki itirazlarını tekrar etti. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam kızdı. Ashabı koyup gitti. Öfkeli haliyle Hazreti Ayşe'nin yanına girdi. O şöyle "Allah'u anha. Resulullah öfkesini yüzünden okumuştu. Seni kim öfkelendirdi? Allah da onu öfkelendirsin." dedi. Aleyhissalatu vesselam. nasıl öfkelenmeyeyim. Ben bir emirde bulunuyorum. Emrim tutulmuyor." buyurdu. 6859. Umre Talha İbn Ubeydillah'ın da Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Haçlıcı cihadıdır. Umre tatavu sünnettir. 6860. Ramazan'da umre kelim. İbn Hanbèş Rabiyya Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve buyurdular ki, Ramazan ayında yapılan bir umre sevap cehet bir haçlıcağı değildir. 6861. Zülkarde ayında umre. İbn Abbas radıyallahu Allahu Anhu anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Zülkadı ayından başka bir ayda umre yapmamıştır. 6.862 Minaya çıkma i̇bn Ömer Ömer Radiyallahu Anhüman'ın anlattığına göre kendini haçkış sırasında beş vakti yani zil 8 sekizinci günü öğle. İkindi akşam yatsı ve arefe günü sabah namazlarını minada kılardı. Sonra Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın da böyle yaptığını arkadaşlarına haber verdi. 6.863 Arafat'ta dua, Abbas İbn-i Allahu S.S. Anlattığına göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Arafel'in akşamı ümmeti için, mağfiret duasında bulunmuştur. Rabb-i Teala, duasına, ben, zalimler hariç ümmetini mağfiret buyurdum. Zira ben zalimden mazlumun intikamını alacağım diye icabette bulunmuştur. Resulullah. Ey Rabbim! bilersen mazluma kendi katından bir lütuf olarak cenneti verir. Zalimi de affedersin dedi. O akşam Rabb-i bu duasına icabet etmedi. Resulullah aleyhissalatu ve selam müzerife de sabah namazını kılınca, önceki cevapsız kalan duasını tekrar etti. Duasına, arzusu istikametinde cevap verildi. Ravi devamlı der ki, Resulullah aleyhissallatu ve selam bunun üzerine memnuniyetinden güldü veya tebessüm etti demiştir. Hazreti ne bu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum'a. Annem babam sana kurban olsunlar. Şimdiye kadar bu saatlerde hiç gülmemiştiniz. Sizi güldüren şey nedir? Allah. Seni sevindirsin dediler. Aleyhissallatu ve selam. Allahım düşmanı iblis. Rabb aleyküm Hazretlerinin. Ümmetimin hepsini mağfiret buyurduğunu öğrenince, yerden toprak alıp kendi yüzüne saçtı ve yazıklar olsun bana. Helak oldum. Her emeğim boşa gitti diye bağırıp çağırmaya başladı. Onun bu korku ve üzüntüsünü görmek beni güldürdü buyurdular. 6.864 Arafat'tan Yüzeyif'e dönüş, T.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Kureyşliler dediler ki, biz Kabe-i Muazzama sakinleriyiz, yani onun yanında ikamet eden imtiyazlı kimseleriz. Biz vatfe için haram iyi şerifin dışına çıkmayız, Arafat'a gitmeyiz. Vartfenizi sadece Müzverife'de Taşra'dan gelenlerden ayrı olarak yaparız, dediler. Bunun üzerine Allah-u Hazretleri şöyle buyurdular. Nealen! Sonra siz de! Halkın! ifaza yaptığı döndüğü yerden yani Arafat'tan Müzderife'ye ifaza yapınız. Akın akın dönünüz. Bakara 199-6.865 Müzderife'de vartfe. Bilal İbn-i Rabah radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam bana. Müzderife vartfesinin sabahında. Ey Bilal! Halkı sustur veya halkı dinlet buyurdular. Sonra halka şuh hitabede bulundular. Allah-u hazretleri. Şüphesiz, şu üzerifenizde, sizlere iyilik ve ihsanda bulunarak, günahkarlarınızı, hayır sahipleriniz hatırına bağışladı. iyilerinize dilediğini verdi. Öyleyse Allah'ın adıyla buradan minaya hareket edin. 6.866 Akabe Cemre'si ilk taşlama yeri ne de durulmaz. i̇bn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Akkabir Cemresini taş attığı zaman hemen geçiyor orada dua ve zikir için. Durmuyordu. 6867 Terbiyeyi kesme zamanı İbn-i Abbas Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Akkabir Cemresini ilk taşlamaya kadar terbiye getirdi. Debek dedi. 6868 Terbiyeyi kesme zamanı H. Z. Cabi Abdullah Abdillah Rabi'allahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kurban günü. Mina'da halkın suallerine cevap vermek üzere oturdu. Bir adam yanına gelip. Ey Allah'ın Resulü! Kurbanımı kesmezden önce tıraş oldum dedi. Bir zararı yok buyurdular. Sonra bir başkası gelip. Ey Allah'ın Resulü! Taşlamaları yapmazdan önce kurbanımı kestim dedi. Bir zararı yok buyurdular. O gün emasikle ilgili takdim ve tehirden her ne sorulmuşsa mutlaka bir zararı yok diye cevap verdiler. 6869 Kurban bayramında hutbe, Cübey ibn-i Mutim Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam yine de hayf denilen dere kenarında ayağa kalkarak şunları söyledi. Benim sözümü işitip aynen tebliğ edenin yüzünü kıyamet günü Allah hak eylesin. Çünkü fıkıh dolu hadisleri yüklenen nice kimseler vardır ki, fakih değildir. Nice hadis taşıyıcıları vardır ki kendilerinden daha fakih olan hadis götürürler. Üç haslet vardır ki, bunlar oldukça mümin kalbi kin ve husumet taşımaz. Ameli Allah rızası için ihlaslı yapmak, Müslüman idarecilere hayır ha olmak. Müslümanların cemaatine devam etmek. Çünkü Müslümanların duaları ona katılanların hepsini kuşatır. 6.870 Kurban Bayramı'nda hutbe, Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Arafat'ta kulakları kesik gibi küçük olan devesinin üstünde olduğu halde şöyle buyurdular. Bugünün hangi gün olduğunu, bu ayın hangi ay olduğunu... Bu beldenin hangi belde olduğunu biliyor musunuz halk? Burası haram beldedir. Bu ay haram aydır. Bugün kurban günüdür diye cevap verdiler. ve selam sözlerine şöyle devam ettiler. Bilesiniz. Şurası muhakkak kimallarınız. kanlarınız birbirinize karşı haramdır. Tıpkı şu ayımızın şu belde ve şu haramlığı haramları gibi. Bilesiniz. Kıyamet günü haldın başına hepinizden önce ben geleceğim. Ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim. Sakın benim yüzümü kara çıkarmayın. Haberiniz olsun. Ben pek çok kimseyi şefaatimle ateşten kurtaracağım. Bazı kimseler de benden kurtarılacak zebaniler onları götüreceklerdir. Ben. Ey Rabbim. Zehbanilerin benden kaçırdıkları benim sahabeciklerimle niye cehenneme götürülüyorlar diyeceğim. Allah Teala Hazretleri şöyle buyuracak. Senden sonra onların neler ihtas ettiklerini sen bilmiyorsun. 6.871 Zemzem içme Adabı Muhammed Abdurrahman Abdirrahman İbni Bekir radıyallahu anhüm anlatıyor. Ben İbni Abbas radıyallahu anhümanın yanında oturuyordum. Ona bir adam gelmişti. ''Nereden geliyorsun?'' diye sordu. ''Adam, zemzemden'' dedi. i̇b Abbas, ondan gerektiği şekilde içtin mi?'' diye sordu. ''Adam, nasıl?'' deyince açıkladı. ''Zemzem içerken kıbleye döneceksin. Besmele çekeceksin. Üç kere nefes alıp kana kana içeceksin. İçi bitirince aziz ve celil olan Allah'a hamd edeceksin. Zira ve selam şöyle buyurdular. Münafıklarla bizim aramızdaki fark. Onların zemzemi kana kana içmemeleridir. 6872 Zemzem içme adabı H.Z. Cabir Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Zemzem suyu ne maksatla içilirse o maksatla faydalıdır. 6873 Muhassaf mevkide konaklama H.Z. Ayhe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam minadan döndü günü ertesi güne bağlayan gecenin sonunda basadan Medine'ye hareket etti. 6.874 Veda Tavafı i̇bn Ömer Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hacı'nın son amelinin Veda Tavafı denilen kabe'yi tavaf etmek olmadıkça Mekke'den ayrılmasını yasakladı. 6.875 İhramlı'nın al cezası Hezbe bu heresi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki ihramlı kişi deve kuşi yumurtası kıracak olursa o yumurtanın bedeline denk fidye ödemelidir. 6876 İhramlının az cezası. He bu sayıyı ikrar Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki ihramlı yılanı akrebi saldırgan yırtıcı hayvanı Kel'i akür saldırgan köpek, kurt, aslan, kaplan vesaire Fasıkıpçık fareyi öldürebilir bunları öldürdüğü için fidye ödemez. Ebu Said'e fareye niye fasıkıpçık den sorulmuştu. Çünkü bir keresinde Resulullah aleyhissalatu vesselam, onun yanmakta olan kandilin fitilini evi üzere sürüklemesinden dolayı uykusundan uyanmıştı diye cevap verdi. 6877 İhramlıya av hayvanı yemek yasaktır. H.Z. Ali Rab'iyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a İhranlı iken av eti getirilmişti. Onu yemedi. 6.878 İhramlıya av hayvanı yemek yasaktır. Tavha İbnu Ubeyidullah Rab'iyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Bana bir vahşi eşek verdi ve arkadaşlar arasında taksim etmemi emretti. O sırada arkadaşlarımın hepsi de ihramlıydı. 6.879 Dişi ve erkek hayvanlardan Mekke'ye kurban gönderme. İyaz İbn-i Seleme'nin babası Seleme radıyallahu anh'ın anlattığına göre. Resulullah ve vesselamın kurbanlık geveleri arasında bir de erkek geve vardı. 6.880 Mekke ellerini kiraya verme. Alkame İbn-i Adler radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Rabiallahu Anh'ıma vefat ettikleri zaman Mekke'nin evlerine seva yani oturanların ülkü değil, ihtiyaç sahiplerine terk edilmiş denmekteydi. Kim? Meskene muhtaç ise bu evlerde oturur. Kim de muhtaç değilse ihtiyacı olanı orada kirasız oturtur idi. 6881 Mekke'nin fazileti Safiye bin Tuşeyber Rabiallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı fetih yılında dinlemiştim. Şöyle buyurdular. Ey insanlar! Allah arz ve semayı yarattığı gün Mekke'yi haram kılmıştır. Orası kıyamet gününe kadar haramdır. Bitkisi sülmez. Al hayvanı ürkütülmez. Buluntusu da sadece sahibini bulmak üzere ilan etmek için alınır. Bu esnada amcası Abbas radıyallahu anh. İzhir otu hariç olsun. Çünkü evlilik kabirler için ona ihtiyacımız var, dedi. Aleyhisselatü Vesselam da, İzmir otu hariç, buyurdular. 6882, Mekke'nin fazileti, Ayyâş İbn-i Ebi Rebi'a, Eyvah Radıyallahu, -re an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Bu ümmet, şu haram yerlere hakkı olduğu hürmeti gösterdiği müddetçe hayır üzere devam eder. Bu hürmete bir ayet etmediler mi helak olurlar. 6883 Medine'nin fazileti H.Z. Ebu Hurer'e Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Ey Allah'ım! İbrahim aleyhisselam senin halindir. Peygamberindir. Sen Mekke'yi İbrahim'in diliyle haram kıldın. Ey Allah'ım! Ben de senin abdin ve peygamberinim. Ben de Medineyi iki kayalığı arasında kalan kısmı ile haram kılıyorum. 6884. Medine'nin fazileti. H Z N S an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Urhu şüphesiz bizi seven, bizimde kendisini sevdiğimiz bir dağdır ve cennet bahçelerindendir. Bahçenin üstündedir. Ay dağı da cehennem derelerinden bir derinin üzerindedir. 6.885 Yağmur yağarken kabe tavaf Davul İbni Acılan radıyallahu anh anlatıyor. Babam İkal ile birlikte yağmurlu bir günde tavafta bulunduk. Tavafımız bitince makamı İbrahim'in arka kısmına geldik. Babam orada dedi ki Enes İbn Malik radıyallahu anh ile birlikte yağmur altında tavaf yaptım. Tavafı bitirdiğimizde Buraya geldik. İki rekat namaz kıldık. O zaman en azdır diyor Allahu Amin bize. Tavafa yeniden başlayın. Zira mağfiret olundunuz. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve selamla birlikte yağmur altında tavaf etmiştik de bize böyle buyurmuştu dedi. 6886. Yaya olarak haçkıç yapmak. Ve bu sayı en Allahu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam ve ashab-ı hazreti. En azdır diyor Allahu Medine'den Mekke ayı olarak haçkıç yaptılar. Bu sırada aleyhissalatu vesselam. İzdarlarınızı vücudun belden aşağısını örten peştemal bellerinize bağlayın buyurmuş. Sonra da bazen hızlı bazen yavaş yürümüştü. 6887 Resulullah'ın kurbanları Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam kurban kesmek istediği zaman iki tane büyük şişman çift boynuzlu alaca adınlaştırılmış koç alırdı. Bunlardan birisini Allah'ın birliğine ve kendisinin peygamberliğine şehadet eden ümmeti adına keser. Diğerini de Muhammed ve A. İd Muhammed ve vesselam adına keserdi. 6888 Kurban Bayramı'nda kesilen kurban vacil mi? Hz. Ebu Hurayra da Allahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki maddi imkanı Olup da kurban kesmeyen demaz yahınıza sakın yaklaşmasın. 6889. Kurban kesmenin sevabı. Zeyd ibn Erkan da Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın ashabı. Ey Allah'ın Resulü dediler. Bayram günü kesilen şu kurban nedir? Bu babanız İbrahim aleyhisselamın sünnetidir. Buyurdular. Ashab. Peki. Kurban kesmede bize ne gibi sevap var ey Allah'ın Resulü dediler. Kurbanın her bir kılı için bir sevap buyurdular. Ashab tekrar, kesilen kurban, koyun kuzu gibi yünü ise ey Allah'ın Resulü sevap nasıl olacak diye sordular. Aleyhissalatu vesselam, yünün her bir kılı içinde bir sevap var buyurdular. 6890, müstehap olan kurbanlar. Yunus İbn-i Neyser İbn-i Halves Allahu anh anlatıyor. Ebu Said el-Zülakki ki Resulullah Aleyhissalatu ve selamın ashabındandır ile birlikte kurbanlarımızı satın almaya çıktık. Yunus der ki, Ebu Said vücudca neydi de alçak olan siyah nişanlı bir koça işaret ederek bana dedi ki, Bana şunu satın al Ebu Said. Sanki bu koç Resulullah Aleyhissalatu ve selamın koçluğuna benzetmişti. 6.891 Müstehaf olan kurbanlar, İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında bir ara develer miktarca azalmıştı. Asya buna fırların kurban edilmesini emretti. 6.892 Kaç daha var bir deve yerine geçer, İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselama bir adam geldi ve Üzerimde bir deve kurbanı borcu var. Ben onu satın alacak ütüreyim. Ama deve bulamıyorum. Ki satın alayım dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam ona yedi var satın alıp kesmesini emretti. 6.893 Kurbanın asgari yaş haddi Ümgü Bilal binti Hilal babasından naklediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Koyun evinden ceza yani altı ayını doldurmuş ve bir yılını doldurandan geri kalmayan dolgun kuzunun bayram kurbanı olması caizdir. 6.894 Kurban yetiyle satın alınan hayvan sakatlanırsa, Ebu Said'i Hudbi Rabiallahu An anlatıyor. Kurban etmek üzere bir koyun satın almıştık. Kurt kuyruğunu veya kulağını kaptı. Biz durumu Resulullah ve Vesselam'a sorduk. Bize onu kurban etmemizi söyledi. 6.895 Aile ehli yerine bir var kurban etme. bu Seriha radıyallahu an anlatıyor. Ben sünneti birlikten, sonra ev halkım beni çok sayıda kurban kesmek zorladılar. Ev halkı bir davarı veya iki davarı bayramda kurban ederlerdi. Şimdi bir veya iki davarı kurban etmekle yetinirsek komşularımız bizi cimrilikle itham ederler. 6.896 Bayram namazından önce kurban kesilmez. Ureymin İbni Eşkar radıyallahu anh'ın anlattığına göre, kurbanını bayram namazından önce kesmiş. Sonra da durumu Resulullah aleyhisselatu vesselam'a açmıştır. Aleyhisselatu vesselam da kendisine, kurbanını iade et yeniden kes. O kurban yerine geçmez cevabında bulunmuştur. 6897 Kurban etinden yeme. H.Z. Cabir Allahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam kurban ettiği her deveden bir parça etin alınmasını emretti. Toplanan etler bir çönlüye konulup pişirildi. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ve beraberindekiler etten yediler ve et suyundan içtiler. 6.898 Akıka Yezid İbni Abdülmüren'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Oğlan çocuk için akika kurbanı kesilir. Çocuğun başına kurban kanı değdirilmez. 6899 Ferade Atire, i̇bn Ömer Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, İslam'da Ferade Atire kurbanı kesmek yoktur. 6900 Kesim güzel olmalı. Ebu Said'i L. Hudbi Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam o koyunu kulağından tutarak yeden bir adam uğradı. ve Vesselam hemen müdahale ederek, Hayvanın kulağını bırak da boynunun kenarından tut buyurdular.